Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun Merhaba, bugün stüdyoda ben Derya Tolgay ve Alp Orçun beraberiz. Biliyorsunuz dün Açık Radyo'nun doğum günüydü. 23 yaşını kutladık. Bir yaş daha büyüdü Açık Radyo. Her anlamda büyüdü. Bugün yaşadıklarımız alınması gereken sorumluluk sayısının artması onu daha da büyümeye götürüyor. El birliğiyle büyümesine katkıda bulunabilme dileğiyle diyoruz. Açık Radyo'nun bir sitesinde şu yazı vardı. Çok etkilendim burada söylemek istiyorum tekrar. William James'den. ''Çağdaş uygarlığın en belirleyici özelliği, geleceğin şimdiki zaman uğruna kurban edilmesi.'' diyor. Ee, dünya mirası adalar olarak da <gülüyor> bunun altına imza atabiliriz değil mi? Ee, efendim, bugün konuğumuz Burgaz Adalı bir sanatçı Sibel Horada. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Hoş bulduk. Ee, Sibel Hanım, Robert Kolej'den sonra Amerika'da Brown Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu... E, yüksek lisansını Yıldız Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümünde yaptı. Birçok yurt içi ve yurt dışı e, sergilere katıldınız. E, ama ilk kez şimdi e, bahsedeceğimiz sergide kuratörlük yaptınız. Bir batık ada ve yüzeyde kalma taktikleri. Aynı zamanda bu 15. İstanbul Biyane'nin e, komşu Etkinliği komşe yani etkinlik diyeler <gülüyor> kapandı. Biz bir hafta <gülüyor> evet. daha devam ediyoruz. Etkinliğiydi. <gülüyor> Bunu duyuralım. Bir hafta daha var. Kaçırmayın deriz sergiyi. 11 sanatçı yer aldı sergide. E, isimlerini sayalım mı? E, sayabilirim arzu ederseniz. veya siz de sayabilirsiniz. Tabii, Peki. Hera Büyüktaşçıyan, Balca Ergener, Nazlı Gürlek, e, Evrim Kavcar, Didem Özbek, Yasemin Özcan, İz Öztat, Ülgen Semerci, Jülü Oppmayer, ...ve Dilek Minçester ve tabii siz. Kaçı, kaçı adalı sanatçıların? E, sanatçılardan ben e, Hera, e, Dilek ve Julie adalı. E, Evrim Kavcar da aslında e, Bozca adalı gibi Hı -hı. görüyor kendini. Şu an orada yaşamasa da bir dönem orada bir kampta çalışmış. E, evet. Beş diyebiliriz... Peki. Ama e, sergideki her sanatçı bir ada gibi beliriyor. Birazdan ondan da bahsederim. Peki şimdi siz bu e, Bordonisa Adası'nı hepimiz e, görüyoruz. Daha doğrusu Bordonisa Adası'nın kalıntıları olduğunu kabul ettiğimiz o çıkıntıları görüyoruz, resifleri. Şimdi bunu siz e, suyun üstünde kalmış, suyun yüzeyinde kalmanın bir metaforu olarak gördünüz. ...ve bunun etrafında bir... Bu, bu, bu, ...bunu bir kavram haline getirip... ...bu metaforu bir kavram haline getirip... ...bir de bir sergi toparladınız. Bir kısaca anlatır mısınız? ilhamdan ...pratiğe kadar. <gülüyor> ee, evet ya Bordone'si ile ilgili aslında... E, ...bayağı... ...yani birkaç senedir düşünüyorum... ...2014 yılında buraya dalış yapma... ...şansım oldu. E, sevgili Volkanlarci ile... ...tanıştıktan hı, evet, sonra... Ve evet beni bir hali meşgul eden bir yerdi. Bu sene e, serginin ismini belirledikten sonra bir batık ada ve yüzeyde kalma taktikleri olarak e, kendimi e, bu, bu ada e, şey e, e, bir metafor olarak ortaya çıktı. E, İstanbul'un e, sular altında bulunan 10. adası diyebiliriz. Ee, ve buradan e, Bostancı'ya giderken sağ tarafta dediğiniz gibi gözüküyor. Ee, ve buranın meşhur İstanbul Patriği Fotyos'un sürgün manastırının kalıntılarını barındırdığına ve 19. 11. yüzyılda yaşanan depremlerle battığına inanılıyor. Ee, ancak e, burada bunun fiziksel kanıtlarını sağlayacak olan izler benim de dağıldığımda gördüğüm gibi e, bin yıllık bir yosun ve midye kalıntısı altında e, saklanmış vaziyette. E, bu işte yüzeyin hemen altında potansiyel olarak bulunan bilginin e, dokunabileceğimiz kadar yakın, fakat erişilmez olması beni çok etkiledi. Bunun dışında bu batık ada metaforu toplumsal bastırma ve sessizleştirme süreçlerini de çağrıştırdı. E, suların iyice yükseldiği ve her gün yeni bir depremle uyandığımız bir dönemde bu batık ada yüzeyde kalma taktiklerini gözden geçirmemiz için vesile olabilir mi diye sordum sergi metninde. Ve cevap dediğim gibi her biri kendi işleriyle birer ada gibi bediren sanatçı arkadaşlarımın işlerinde birer birer okunabilir halde. Yani bu sergide siz dediniz ki her gün sarsan depremler yaşıyoruz. Onlar da bir yandan e, bu fikrin gelişmesine e, katkıda bulundu. O depremler e, ne tür depremler? Yani fiziki e, depremler mi yoksa aynı zamanda sosyolojik ve efendim, e, kültürel depremler mi? Hani... Sosyolojik, kültürel depremler, çevre, çevre. felaketleri, hmm. e, politik depremler... Hı hı. Hepsi var bunların içinde Her şey var. Öyle, Çeşit, Öyle okuyalım Öyle yani. okuyalım Tabii yani ki. sizin <gülüyor> sergi. Tabii hı. mesela bir e, Arkadaşınız bu arada Hepiniz arkadaş mısınız onu da çok merak ettim e, Evet <gülüyor> Çok harika. güzel, <gülüyor> harika. Ee, şimdi hangi arkadaşınız tam ismini... Ama ben işi söyleyince e, şey yapacaksınız, çıkaracaksınız. Heh, tamam, e, bu Said Fahin e, Adalar kitabı e, daha doğrusu... E, şeyin ...Didem Özbey'in Özbey bir işi var. Orada e, enteresan bir video izledim ben. Denize ulaşma çabalarıyla ilgiliydi. E, sonra e, aklıma onu seyrederken... E, tabi adalarda da bizim denize ulaşma çabalarımız geldi çünkü adaların dört tarafı yani her tarafı su ama denize girmek istediğimizde maalesef ulaşamıyoruz işte doldurlar alanlar alanlar var kapatılan e, alanlar var ve e, insanların girebileceği ee, o kadar az alan var ki yani girmek istediğiniz yerlerde de para ödemek zorunda Doğru, kalıyorsunuz. Doğru özellikle Büyükada'da çok zor denize girmek. Evet bu, bu çalışmadan o anlamda ben etkilendim ve aklıma bu, bunlar e, geldi mesela. Evet bir adanın içerisindeyken ya da e, Didem, e, Didem Özbey'in işi Kumkapı'da geçiyor. E, Kumkapı sahili kilometrelerce inşaat paneliyle kapatılmış. Orada denizin kendisinin adalaştırılmasını görüyoruz bu inşaatlar yüzünden tersine adalaştırma Ters adala. siz de adalısınız biz de adalıyız hepimiz biliyoruz ki e, her an alınabilecek e, adalar elimizden alınabilecek korkusuyla yaşıyoruz sanki bu hazine e, çeşitli yol ve yöntemlerle e, ondan yararlanan orada oturan oraya e, oranın havasından yararlanmak isteyen ortamından yararlanmak isteyenlerin elinden alınıp ...İstanbul'un bütün büyük kentlerin aslında uğradığı felaketleri uğrayacak korkusu içinde yaşıyoruz. Orada yaşayanların mevcut kültürel değerleri hala süren kültürel değerleri korumaları açısından da... ...aynı zamanda o fiziki ortamın mahvedilmesi açısından da çok şeylerimiz var. Şimdi... Ee, siz düşünüyor musunuz ki bu e, sergi sizin serginiz ben düşündüm doğrusu onun için doğru mu düşündüm diye <gülüyor> soruyorum insanlara bu konuda yani adaları korumak efendim e, orada e, oraları e, elden gitmesine mani olmak oraları hep yaşamak isteği açısından etkili olur yani bir ilham verici olur mu ...yaşayanlara ve oraya gelmek isteyenlere... ...böyle bir şey düşünüyor musunuz? Belki Sergin'in evet. ana fikri bu değil ama... <gülüyor> yani Sergin'in evet ana fikri... ...bu değil ama... ...ana işleyiş olarak şöyle bir şey oluyor... ...oraya giren herkes... ...bu Vordonisi'nin hikayesini... ...okuyup da başlığı... ...en azından okuyunca... ...kendini bir ada gibi görmeye başlıyor ve adayla kurulan bir özdeşim söz konusu. Bu da bir çeşit e, hani sevgi ilişkisi doğuruyor gibi düşünüyorum. Yani bu serginin içerisine girince çok açık bence. E, işlerle yani işlerin hepsini sevmeseniz bile... ...işlerin e, arasındaki bir sevgi ilişkisi, ada fikrine dair e, sanatçıların... E, ...duydukları <gülüyor> sevgi. E, bu yani açık olduğunu düşünüyorum. Ee, o anlamda bunu tetiklediği için belki hani hmm. eğer bir katkısı olursa adaların ko korunmasına e, böyle bir şey olabilir. Onun dışında e, Julia Mayer'ın sergideki işi özellikle bunun üzerine işliyor. Ee, adalar nasıl saklanır? Adalar ha. nasıl saklanır? Vallahi iyi saklansa <gülüyor> iyi olur. <olan>. Kendi bir <gülüyor> şekilde saklasın, ne yapsın saklasın. <gülüyor> Aynen e, Julie Bourdonis'in e, kendi isteğiyle battığına kanaat getirdi. Çünkü eğer ada yüzeyde kalsaydı, e, onun da üzerine korkunç inşaatlar yapılacaktı ve buna hazır değildi. E, ada çözümün suyun altına inerek. Kamuflaj yani. yaptık yani. Hmm. çeşit Belki kamufla. bir gün tekrar çıkacak. <gülüyor> Bu riski evet, atlattıktan tabii ki sonra. <gülüyor> yani batık ada metaforu böyle de bir şey. Risk evet. geçtikten sonra tekrar da çıkabilir. Yani böyle bir evet, e, güç de veriyor evet. insana. Evet. E, ve evet yani cülli sergide birebir e, hatta bilimsel çalışmalara da dayanarak kendilerini nasıl saklayacaklarını öğreten Hı -hı. bir şema ortaya koydu. Ee, ben de hani bunun üzerine İstanbul Adaları'nın mümkün mertebe saklanmalarını önerebilirim. <gülüyor> ee, böyle popüler dizilerde pek fazla görünmesinler. Ee, hatta ulaşım <gülüyor> sorunları daha da kötüleşsin <gülüyor> ki böyle <gülüyor> onlar korunabilsin. Şimdi sizin bir fotoğrafınız vardı... Böyle adadan sırtınız dönük şeye bakıyorsunuz. Oradan ise batık yüzeyde kalan son kaya parçalarını ama esas onun arkasında bir görüntü var. Yani tam olarak nereye bakıyorsunuz orada? Adaya mı bakıyorsunuz? Adanın arkasındaki, yani batık adaya mı yoksa adanın arkasındaki o topraktan fışkırmış beton canavarlar sanki gölü delmek istercesine bir blok. Evet, Hı. Hı. evet. İşte Kartal, Maltepe, Erenköy, Göztepe tarafından bütün o alanı görüyorsunuz durduğunuz yerden. Çünkü fotoğrafta ben bakınca o karşının bütün beton şeylerini görüyorum. Çok da kısa sürede değişti. Bu, evet, bu yani, bakış nereye? E, işte sergide yer verdiğim fotoğraf <gülüyor> sabah saatlerinde çekmeme ve güneşin yani oradan e, yükselmesine rağmen hani özellikle o açıdan e, çekildi. Çünkü e, hani oradaki kontrast tabii ki o inşaatlar ve hani adanın suyun altına gizlenmesi <gülüyor> ve hani birazcık suyun yüzeyinde kalarak hala böyle belki nefes alma imkanını bulabiliyor olması Hı -hı. E, ama o yeşilliğini yosun olarak da olsa koru, koruyabilmiş olması e, o tabii ki bir şey bir anlam katmanı işin çok önemli bir anlam katmanı <gülüyor> evet. Evet, Buyurunuz <gülüyor> Alp Bey <gülüyor> <Sarpayım> ben. <gülüyor> ben çok soru sordum <gülüyor> yani Hanım. Ee, şimdi tabii e, hep böyle e, buradan e, çıkacak, çıkarılabilecek, çıkarsanabilecek e, duygu ve düşüncelerle ilgili soru soruyorum ama aslında şu açıdan da bence çok önemli bir iş yapıyorsunuz orada. Mesajlı ama bu mesajları böyle şey değil, e, slogan ve efendim e, emir kipinde mesajlar değil. E, bu tabii yani biz şimdi adaların burada siyasi tarafını konuşuyoruz, politik tarafını konuşuyoruz, sosyolojik tarafını konuşuyoruz ama sizin bu açıdan söyleyeceğiniz kendi sanatınıza ilişkin bir şeyler mutlaka olmalı gerçekten çünkü bu böyle bu, bu tonda sunumlar az oluyor. Ne diyorsunuz? E, ya ben bilinçli olarak bu sloganlardan ve parıltılı büyük cümlelerden kaçıyorum ya da e, im, büyük imgelerden kaçmıyorum onları Hı. merkeze metafor gibi yerleştiriyorum ama e, o slogan dediğiniz şeylerden kaçıyorum. Hedeflediğim şey e, demin bahsettiğim özdeşim ilişkisinin bir şekilde kurulması, e, daha e, hani insanın bedensel veya e, kişisel kendi geçmişine dayanarak e, kendi belleğinde canlandırdığı bir takım imgelerle e, serginin e, anlam bulması. Yani e, aslında izleyici de işin içine e, katan bir. E, bir e, Tavır yakalamaya çalışıyorum kendi işlerimde. Sergide de e, Işıl Eğrik yaptığımız işte bu hani fiziksel bir, e, e, fiziksel bir anlatım da buldu. İşte taşların altına Işıl'ın yazdığı şiirleri e, yerleştirdik ve e, izleyicinin de taşları kaldırabilmesi gerekiyor şiirleri okuyabilmesi için. <gülüyor> yani ee, o yüzden yani biraz yani gizli şey yani biraz evet birazcık e, her iş biraz <gülüyor> yani yüzeyin altında da bir şeyler var ve evet. aslında oradan güç alan bir e, e, bir kuvvet evet. ortaya koymaya çalışıyor. Tam tam da benim e, izlenimim oldu. Hep görünen değil de görününün altına bakmak Hı -hı. çünkü orada hem hacim olarak daha büyük hem de anlam olarak da daha e, anlamlı büyük bir şeyler var Hı -hı. bizi onu bulmaya. ...cesaretlendirmek veya işte kapılar açmak sizin gibi sanatçılar sayesinde oluyor. <gülüyor> Teşekkür ederiz o anlamda. Ben de epey düşündüm bu evet. konu e, üzerine. E, hatta e, bu sanatçılık e, adalarda hem sanatçı hem üretimi çok fazla. Yani geçmiş tarihinde de var bu e, ve e, şu anda da var. ...çok sanatçıyı barındırıyor... ...üretim var hala... ...özellikle yazan çizeni çok fazla... ...gezi, anı... ...vesaire bunlar da var... ...ama bir böyle aşırı... ...şey hali de var yani... ...aman bu anılar kalsın... ...bir yere gitmesin... ...biz bunu yazarak da hiç olmazsa... ...mühürleyelim, sabitleyelim filan... ...gerçekten o küçücük toprak parçasında... İnanılmaz üretim yapan sanatçı var ve ada üzerine özellikle yazıyorlar. Bu, bunun üzerine e, hiç düşündünüz mü? Ben çok biz düşündüğümüz için merak ediyoruz konuklarımıza soruyoruz bunu özellikle. E, adalar daha tabi e, hani, anakaradan uzak oldukları için daha yavaş dönüşen yerler e, ve o yüzden insanlar aidiyetlerini adalara karşı hani daha uzun süre belki muhafaza edebiliyorlar. Ee, ve adanın e, biraz nostaljiyi tetiklediğini söyleyebilirim Orası kesin ee, hı hı. belki işte bu adalı, ada olma halinden işte suyun altında kalan e, yani bu belleği canlandırma, fiziksel koşullarının belli canllandırması ile ilgili bir şey de olabilir. Ee, onun dışında e, sanat üretmek yani yazmak çizmek e, vesaire birazcık adalaşmayı da gerektiriyor. Ee, o yüzden hani adalar insanları sanatçı yapıyor mu bilmiyorum ama e, her sanatçı işte bir e, dönem için en azından o üretim sürecinde biraz adalaşmak e, yani ilişki içerisinde e, ilişkisel bir iş bile yapsa biraz hmm. adalaşmak durumunda. E, adanın bu koşulu e, sağladığını düşünüyorum. Hmm. İstanbul çünkü çok. Daha evet. karışık bir şehir. Doğal çok fazla... ortam da yani doğayla bir yakın olmak, yani ayağa toprağa basabilmek yani bir şehirde bunlar mümkün değil hmm. ama hani doğada olmak bunu da insanda acaba tetikleyen bir şey mi? Sanatçıyı daha yoğun hale de getiriyor mu orası o ortam? Ee, olabilir yani doğa koşullarına çok açık ada. Ee, o yüzden hani biraz daha kendimizi insan gibi hissedebiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani bir insan hayvan olarak <gülüyor> ada da var olabiliyoruz. Evet. Ama aynı zamanda Homo Faber, ihmal Hı. eden insanlığı, <gülüyor> <gülüyor> orada yapılıyor onlar şimdi. İnsanlar yazıyor, çiziyor, resim yapıyor. Şimdi tabii sanat sık sık hayatın önüne geçiyor. Daha doğrusu şöyle oluyor, bir takım şeyler, bu birtakım Ütopyalardan da biliriz. Hatta yeni efendim bilim kurgulardan da biliriz, eski bilim kurgulardan da biliriz, Jülvenlerden vesaire. Ee, ilk önce bir şey sanatta şekil bulur. Ondan sonra hayatta şekil bulur. Onun için biz bu işin yine e, daha çok korumacı yönüyle ilgilenen insanlar olarak sizden tavsiyeler de almak istiyoruz. Sanatçı olarak siz bu adaların yüzeyde kalma taktikleri konusunda neler öneriyorsunuz? Özü ne olmalı bunun? Özü <gülüyor> <gülüyor> ee, yani öz dediğiniz zaman e, aslında e, sergide ...ki işlerden bir tanesi bir esans... E, ...bu Yasemin Özcan'ın... ...yüzeyde kalma iksiri... Hı hı. E, bir, e, ...bir şişe su içerisinde... zeytinyağı barındırıyor... ...bu yani ilk başta Yasemin'in... ...şaka olarak ortaya attığı bir şeydi... <gülüyor> ...fakat biraz düşününce... E, ...ikimizin de çok hoşuna gitti... E, ...çünkü e, bir mücadele... ...tavrı olarak bana güç veren... ...bir şeyi zeytinyağına bakarak... <gülüyor> ...böyle dile getirebiliyorum... Ee, ben de sıvıyım diyor zeytinyağı ama senin düşündüğün şey değilim tam olarak ve böyle muazzam bir hafiflikle suyun yüzeyine çıkıyor. Ee, ayrıca suyun içerisinde kendini en pratik bir biçimde e, bir arada tutmayı başarıyor. Ee, o yüzden hani bu zeytinyağından oluşan yani formülünde gizlemeyen bir bir edisyon eser yaptı Yasemin sergi için ama hmm. e, hani kendiniz de evde hazırlayabileceğiniz kadar basit bir tarif yani taklit edilebilirliği bu tarvüm hmm. ee, bana güç veriyor çünkü e, mevcut kanunlar aslında adaları koruyor fakat e, ...koruyordu fakat mesela Yassıada ve Sivra'da e, bu kapsamın dışına çıkarılarak işte e, bayağı büyük felakete doğru sürüklendi. E, o yüzden e, bir mücadeleyi de gerektiriyor adaların korunması. O yüzden e, uluslararası koruma altına almak adaları çok çok iyi bir fikir. Evet biz de işte Şu tam burada <gülüyor> adaları UNESCO miras listesine e, girmesi ve hak ettiği gibi dünyaca tanınması, korunması... Uluslararası bir platforma çıkması, kavuşması için bir adalı olarak burada çalışıyoruz. Dünya mirası kabul edilmesi için. Peki sizce dünya mirası özellikleri ne? Sahip mi? <gülüyor> ya da evet, <gülüyor> söyleyecekleriniz var mı konuyla ilgili? Sahip yani adada, adada bir de, yani nereden başlasam bilemiyorum ama ada kuşların göç yolları üzerinde mesela. Ve endemik mercan türlerini şimdi hmm. e, kaybederken bir yandan keşfediyoruz. E, onun dışında işte bir sürü sanatçının e, adalardan yolunun geçiyor olması... E, ...ve İstanbul'a bu kadar yakın ama fiziksel ve coğrafya olarak bir yandan da uzak yerler olmaları hmm. e, açısından doğal olarak çok değerli. E, o nedenle... E, o nedenle e, kesinlikle hani UNESCO Dünya Mirasının aciliyetine çok inanıyorum ben. De. Evet. Tabii biz de. Zaten <gülüyor> konuşacağımız çok şey var ama yine e, programımızın sonuna geliyoruz. E, var mı efendim son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler? Yoksa çok, ben kapatıyorum. Te teşekkür ediyorum. <gülüyor> Serginin bir hafta daha Peki. devam ettiğini söyleyebiliriz. Peki. Bugün konumuz Sibel Harada'ydı. Esasında stüdyoda tek konumuz yoktu. On bir konumuz daha vardı ama. Din pardon on konumuz ee, yok. On bir. Sizin sizde on iki. Tamam. Ee, ağırladık. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, efendim. Ee, Şöyle bitirelim yine Julio Oppmeyer sanatçılardan birinin dediği gibi adaları dalgalara ele verir, eğilmek, kırılmak ve köpürmek suretiyle denizcileri karanın varlığından haberdar ederler. Peki bir ada saklanmak isterse ya üzerinde yapılacak inşaata hazır değilse, sessiz derin bir hayatı tercih ediyorsa… <gülüyor> Efendim e, bize Dünya Mirası Adalar Facebook ve Twitter adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Teknik Masada Selahattin'e ve destekçimiz Peykan Gökalp'e çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın adalar hepimizin.